الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Imam ba'd. İmam Muhammed i̇bn Rahimahullahan Abdilvehhab rahimahullah'ın isimni u Tevhid isimli Büyük azim risalesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İmam rahimahullah Tevhidin hakikatini ve onun yaratılışın ve rasullerin gönderilişinin gayesi olduğunu beyan edip, tevhidin faziletini ve onun günahlara kefaret olduğunu anlattıktan, ve tevhidi tahkik edenin hesapsız ve azapsız olarak cennete gideceğini beyan ettikten sonra, ulaştığımız bapta, onun zıttı olan, onun aksi olan şirkten, ...korkmaktan bahsedecek. Diyor ki İmam Rahimahullah... ...bâbul havfi şirk, Şinne, ...şirkten korku bâbı. Şirkten korkmak bâbı. Tevhidin faziletinden... ...ve tevhidi tahkik eden kimsenin... ...hesapsız ve azapsız cennete gideceğini... ...söyledikten sonra... ...bu babı zikretmiş olması... Tevhidi tahkik edenlerin vasıflarından bir tanesinin de Tevhidi tahkik etmenin gereklerinden bir tanesinin de Şirkten korkmak Kişinin Nefsi adına, kendisi adına Şirkten endişe etmesini beyan etmek içindir. İmam Rahimahullah bu babın altında Şirkin tehlikesine Ve ondan korkmanın Müminin tevhidini gerçekleştirmek için ne kadar elzem ve önemli bir şey olduğuna işaret edecek, delalet edecek, bazı naslar zikredecek. Şirkten korkmak deyince kardeşlerim bu... ...psikolojik bir rahatsızlık gibi bir şeyden korkmak, endişe etmek, titremek, ürpermek... ...ben şirkten çok korkuyorum, ben şirkten çok korkuyorum... ...gibi peşinden ardından bir netice, bir semere oluşturmayacak bir korku değil. Şirkten korkmanın gerekliliğinin üzerinde duruluyor ki, bu korkunun semereleri ortaya çıksın. Zira ondan korkan kimse, onda vuku bulmamak için öncelikli olarak onun ne olduğunu öğrenmesinin gerekliliğini anlar. Şirkten korkan kimse öncelikli olarak ne yapar onun? Ne olduğunu öğrenmeye çalışır ki ondan sakınabilsin. Ne olduğunu öğrendikten sonra kendisini ona götürecek yolların neler olduğunu öğrenip onlardan sakınmaya çalışır. Sonra kendisinin onun aksi olan tevhid üzerinde sebat etmesinin sebepleri nelerdir? Bunları öğrenip bunlara temessuk etmeye çalışır. Yoksa korku tek başına. Ardından bir amel gelmeyen, Ardından ortaya insanın Korktuğu şeyden Kaçınmasını, uzak durmasını gerektirecek Eylemleri, fiilleri ortaya koymadan olan korku Psikolojik bir rahatsızlık olabilir. İnsanı Harekete geçiren şeylerden birincisi sevgi, ikincisi de korkudur. Sevgi insanı sevdiği şeye doğru Harekete geçirir. Korku da insanı Korktuğu şeyden Diğer tarafa doğru Harekete geçirir Böyle olduğu için şirkten korkmak Onun ne olduğunu Öğrenmek için öncelikli olarak Sonra Onun zıttı olan şirkin tevhidin Ne olduğunu öğrenmek için insanı harekete geçirecek bir etken olmalı Yani diyor ki İmam Rahimahullah Burada bu, bu, bu başlığı atarak Tevhidin böyle böyle Büyük faziletleri var Bu faziletleri öğrenince... ...kulun kalbinde şimdi ne oluştu tevhide karşı bir? Bir sevgi, bir muhabbet oluştu. Öyleyse bu sevgi, bu muhabbet... ...onu tevhidi öğrenmeye... onun amel etmeye doğru sevk etmelidir. Sonra... ...şirk de böyle böyle tehlikeli bir şey. Yani ondan bu derece korkmamız lazım. Bu da ne yapmalı bizi? Ondan onun aksi istikametine doğru... ...uzaklaşmamıza... ...kaçmamıza neden olması, sebep olması lazım. Bu ikisini beyan ettikten sonra diyecek ki bundan sonra kitabın içerisinde yani eğer sen tevhidi seviyor ve onu tahkik etmeyi arzuluyorsan şirkten de korkuyorsan öyleyse bu kitabın içerisinde sana anlatacaklarıma kulak ver. Bunlar çünkü senin birisini tahkik etmek yani tevhidi onun aksi olan şirkten de uzaklaşman için öğrenmen gereken bilmen gereken zaruri şeylerdir. Zira bu kitabın içerisinde tevhidin tahkiki Ve onun zıttı olan şirkin ne olduğu, onun çeşitleri, dereceleri izah edilmekte, açıklanmaktadır. Yani bu babın burada zikredilmesinin münasebeti böyle. Şirkten korkmak kardeşlerim, ancak onun mahiyetini bilen ve onun zıttının kıymetini bilen kimseler için geçerlidir. Şirkten ancak mümin, muvahhid olan kimseler endişe ederler, korkarlar. Nifaktan ancak yine müminlerin, muhlislerin korktuğu gibi. Bukhari rahimahullah, sahihinde muallak olarak i̇bn Ebi Muleyke, radıyallahu anhuden tabiinden aktarıyor, diyor ki, i̇bn Ebi Muleyke, Edraktu selatine min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden 30 kişiye yetiştim. Onları gördüm, onlara idrak ettim, onlara kavuştum. Diyor ki, kulluhum yakafu ala min minen nifak. Onların her birisi kendi nefislere adına nifaktan endişe ediyorlar. Çünkü nifaktan endişe etmek ancak müminin işidir. İhlası bulmaya, ihlası gerçekleştirmeye çalışan kimsenin işidir. Nifaktan emniyette olmak ise ancak münafığın işidir. Ancak münafık kendisi adına nifaktan endişe duymaz. Küfür de bunun gibi, şirk de bunun gibi. Şirkten endişe duymak ancak tevhid, tevhid ehli kişinin yapacağı bir iştir. Muvahhidin işidir. Şirke karşı emniyet duygusu, kendisini şirkten güvende hissetmek ise ancak büyüğüne veya küçüğüne şirkin, bulaşmış kimsenin, şirk koşan kimsenin müşriğin işidir. Müşrik kendisi adına şirkten endişe etmez. Tevhidin kadrini, kıymetini bilmeyen kimse kendisi adına şirkten endişe etmez. Tevhidin hakikatini bilmeyen kimse şirkten endişe etmez. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri, birazdan gelecek tevhidi tahkik etmiş olanların önderleri, imamları, kendi, kendi nefisleri adına şirkten böyle endişe ediyorlardı. Nifaktan, küfürden endişe ediyorlardı, Aksine olan hırslarından, rağbetlerinden dolayı. Sonra onların ardından öyle bir nesil gel geldi. Öyle nesiller geldi. Kendileri adına şirkten emin oldular. Şirke düşmekten emniyette hissettiler. Bu emniyet hisleri onları şirkten, korkmaktan alıkoydu. Kendisini güvende hissettiği için ne yapmadı ona karşı? Bir korku ve endişe duymadı. Sonra bu korku duymamazlıkları ve bu güven duyguları onları şirki öğrenmekten ve öğretmekten men etti, alıkoydu. Ne gerek var ki? Korkmadığı, endişe duymadığı, kendisini emniyette hissettiği şeyin hakikatini öğrenmeyi ve öğretmeyi terk ettiler. Onu anmayı, ondan bahsetmeyi terk ettiler. Ondan sakındırmayı terk ettiler. Onun aksi olan tevhide davet etmeyi terk ettiler. Bu emniyet duyguları ve bu korkusuzlukları sebebiyle. Onu öğrenmeyi, onu öğretmeyi terk edince aradan zaman geçtiği, ilim unutulduğu ve Allah Subhanahu ve Taala'nın muvaffak ettikleri, kendilerine rahmet ettikleri kimler, kimseler dışında ümmetin birçoğu bu emniyet duygusuna kapıldıkları, korkmadıkları ve bundan dolayı öğrenmedikleri şirkin içerisine düştüler. Gırtlaklarına kadar şirkin içerisine battılar. Allah Subhanahu ve teala'ya sabah akşam ortaklar koşuyor oldular. Sonra şirk koşmayı, Allah'a ortaklar koşmayı, onun dışındaki ilahlara yalvarıyor olmayı, din ve diyanet olarak kabul etmeye başladılar. Denildi ya, sonra ümmete olanlar olduğu iş bu hale geldi. Burada da durmadı. Sonra insanlara din diye, diyanet diye, Allah'ın dini diye şirki öğretmeye başladılar. Tevhidden onları tahzir etmeye, sakındırmaya başladılar. Tevhide çağıranları sapık olmakla ittiham etmeye başladılar. Onlara düşmanlık etmeye başladılar. Hatta öyle bir hale geldiler, öyle bir hale geldiler ki... Tevhide davet edildiğini duyunca, tevhitten bahsedilince... ...sadece Allah'a ibadet edilmesi, Allah'a tek başına ibadet edilmesi gerekliliği vurgulanınca... Bunu işitmekten bile kalpleri sıkışır bir hale geldiler. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın ayet-i kerimede buyurduğu şu kimselere benzediler. اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْتَهُشْ مَاَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Tek başına Allah anıldığı zaman, tek başına Allah anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri sıkışır. Yürekleri dar daralır, içlerinde bir sıkıntı duyarlar. Tek başına Allah anılsın. Sadece Allah'a ibadet edin. Sadece Allah'a dua edin. Allah'tan başkasından ümit iz beklemeyin. Ondan başkasından istigate yapmayın. Denildiği zaman onlara. Yüce Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bu konudaki sayısız buyrukları onlara okunduğu zaman bir de bakarsınız ki kendisine Müslüman diyen, Kur'an ehli olduğunu söyleyen, namaz kılan insanlar bunları tek başına Allah anıldığı için kalpleri, gönülleri Sıkışmaya başladı Ve idâ zukirallezîne Mindûnihi Ya Allah'ın dışındakiler anıldığı zaman Onlardan bahsedildiği zaman Allah'ın dışında kendilerine yalvardıkları Yakardıkları Kerametlerini Anlattıkları Filanca nasıl dua etmiş Nasıl yalvarmış da onu gelmiş Kurtarmış Filanca müridine nasıl himmet etmiş Nasıl yetişmiş Filan yerde nasıl gitmiş işte bu olanları kurtarmış Helak olanları kurtarmış. Bunlar anlatıldığı zaman Yüce Allah böyle söylüyor. Ve idâ zükirallezîne min dunihi Allah'ın dışındakiler anıldığı zaman İzâ hum Bir de bakarsın ki böyle Mutlu olurlar. Gözleri aydın olur. Onlardan bahsedilince böyle Ağızlarından ballar akarlar. Bir şey söylemenize gerek yok yani. Sadece Allah'ın tevhidiyle alakalı buyrukları duysalar, sadece bunu söyleseniz, onların yollarına taan etmeseniz, hocalarına, bir bahsetmeseniz, evliyalarına dil uzatmasanız, sadece Allah'a ibadet edin, Allah'tan başkasına yalvarmayın, Allah'tan başkasına ümit etmeyin, ona itimat etmeyin, güvenmeyin, medet, himmet istemeyin deseniz, sadece Allah'ı ansanız kalpleri sıkışır bundan dolayı. Bunlara şahit oluyoruz değil mi? Bundan dolayı kalplere sıkışıyor. Hocamızın anlattığı bir şey var. Diyor ki bir keresinde böyle sadece tevhidle alakalı ayetler okudum. Hiçbir şey söylemedim. Sadece bu ayetleri okudum. Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Anlamına gelen. Birisi kalktı dedi ki sen evliya düşmanısın. Çünkü İdâ Allahu vahdehu Allah tek başına anıldığı zaman İşme azzed kulubul zine la yu'minun bil ahira. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri sıkışır. Ve onun dışındakiler anıldığı zaman idahum yestebşirun. Onları ne kadar mutlu, mesut, mesut ferah. Gözleri parıldar, gözlerinde aydınlık olarak görürsünüz. Şirkten korkmanın da dikkat bir semeresi olmalı. Bu semere kişiyi Kendisini şirke düşürecek şeylerden uzak tutacak, kendisini şirkten alıkoyacak şeyleri öğrenmeyle, bunları tatbik etmeyle gerçekleşir. İnsanın şirkten uzak durmasını, şirkten beri olmasını sağlayan etkenlerin birincisi ve başında olan Yüce Allah subhanahu ve Teala'ya yalvarmak ve yakarmaktır. Çünkü kalpler Allah Tebareke ve Teala'nın iki parmağı arasındadır. ...Allah onları dilediği yere çevirir. İnsanın tevhidi, hidayeti bulması... ...kendi havli ve kuvvetiyle olmadığı için... ...bu sadece Allah Subhanahu ve Taala'nın hidayetiyle... ...yol göstericiliğiyle ve tevfikiyle olduğu için... ...bunun aksi olan şirkten uzak durmak da... ...ancak Allah'ın yardımı ve nusretiyle olur. Öyleyse kişinin... ...şirkten korktuktan sonra... ...ondan çekinebilmesi için, ondan uzak durabilmesi için... Allah Subhanahu ve teala'ya yalvarması ve yakarması gerekir. Bundan uzak durabilmek için, şirkten uzak durabilmek için edinilecek sebeplerden bir tanesi de Allah'ın dinine nusret ve yardım etmektir. Kişinin tevhidi hidayeti bulduktan sonra ayaklarının bu hidayet üzerinde sebat bulması, sabit kalması, kaymaması için kişinin Allah'a Allah'ın dinine nusret ve yardım etmesi gerekir. Allah tebaraka ve teala diyor ki: âmenu, "Ey iman edenler! Eğer sizallaha Siz Allah'a nusret ederseniz, Allah da size nusret eder. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ve yusabbit bu ayaklarınızı sabit kılır. Yani şirkten korkan, ondan uzak durmaya çalışan kimsenin ayaklarını ve kalbini hidayet üzerinde Sabit tutmak, burada sebat bulmak isteyen kimsenin tutunacağı sebeplerden bir tanesi de Allah'ın dinine yardım etmektir. Allah'ın tevhidine yardım etmektir. Eğer böyle olursa Allah da ona yardım eder. Allah'ın dinine, onun tevhidine yardım etmenin birçok sureti var. Gücün ne yetiyorsa, eğer konuşarak, anlatarak Allah'ın dinine yardım edebiliyorsan böyle yap. Eğer bedeninle, kuvvetinle Allah'ın dinine yardım edebiliyorsan böyle yap. Eğer malınla, mülkünle, paranla Allah'ın dinine yardım edebiliyorsan böyle yap. Bunu kendin için yap. Zira böyle yaparsan Allah da sana yardım eder, sana nusret eder. Ve ayaklarını, kalbini dini üzerinde sabit kılar. Yani şirkten korkan ve ondan uzak durmak isteyen muvahhid kardeşim. Allah'ın dinine nusret etmek. Allah'ın tevhidine nusret etmek, onun yayılması için çaba harcamak, bu uğurda mal harcamak, fedakarlık yapmak, seni bu tevhid üzerinde sebat ettirecek şeylerin en önemlilerindendir. Ve korktuğun, korkman gereken, onun aksi olan şirkten de uzak durabilmenin en büyük sebeplerinden, en büyük etkenlerindendir. Yoksa Allah subhanahu ve Taala'nın Bizim yardımımıza, bizim nusretimize, onun yolunda bizim infak etmemize bir ihtiyacı yok. Bizim Allah subhanahu ve teâlânın bize tevfik vermesine, sebat vermesine ihtiyacımız olduğu için biz bunu yapmalıyız. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah gani, bizler ise fakiriz. Allah dinini biz olmadan da galip kılar. Allah dinini biz olmadan da zahir ve inananları muzaffer kılar. Biz burada kendi ihtiyacımıza binaen en fazla bu dünyada, bu dünyada yakamızı şirkten kurtarmak için, en büyüğü bu değil mi? Bu dünyada yakamızı şirkten kurtarmak için, ahirette paçamızı ateşten kurtarmak için Allah'ın dinine nusret etmek zorundayız. Allah Tebareke ve Teala buyuruyor, diyor ki, ha hâ entum hâulâ. Ha antum haula bakın sizler şöyle kimselersiniz ki tu dauna fi sabilillah Allah yolunda harcamaya infak etmeye davet ediliyorsunuz. Seminkum men yebgal sizden bazılarınız da cimrilik ediyor. Allah yolunda infak etmeye davet ediliyorsunuz. Allah'ın dininden nusret edin deniliyor. Bakın bu infaklarınız, bugün yapacağınız infaklarınız fetihten önceki infaklardır deniliyor. Fetihten önceki infaklardır deniliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz sahabe hakkında buyuruyor diyor ki ashabıma sevmeyin. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etseniz onların infak ettiği bir sahaya veya yarım sahaya denk gelmez. Neden denk gelmez? Çünkü fetihten önceki bir infak bu. Fetihten önce zayıflık halinde ihtiyacın olduğu anda yapılan infak, Allah yolunda harcayın deniliyor, infak edin deniliyor. Femen kummen yebhal, sizden bazılarınız cimrilik ediyorsunuz. Şimdi şair şurası Allah diyor ki, femen wemen yebhal, f'inna yebhalu an cimrilik eden var ya, hakikatte kendisine cimrilik ediyor. Cimrilik eden kendisine cimrilik ediyor. Vallahu'l-gani fukara Zira Allah ganidir. Allah'ın ihtiyacı yok. Siz fakirlersiniz. Buna ihtiyacı olan sizlersiniz. İnfak ederseniz Allah ayaklarınızı sabit kılar. Bak bu dünyada yakanızı şirkten kurtarırsınız. Ahirette de paçanızı ateşten kurtarırsınız. İn in yestebdil kavmen, eğer siz geri dönerseniz, yüz çevirirseniz size davet edilen, size çağrıda bulunan infaktan imtina ederseniz Allah sizi başka bir toplulukla değiştirir. ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ Onlar da sizin gibi olmazlar. Sizin misliniz, sizin emsaliniz olmazlar. Allah yolunda infak edin denildiği zaman infak ederler. Yani ey tevhid ehli kardeşim tevhide tahkik etmeye rağbet eden cennete hesapsız ve azapsız gitmeye rağbet eden Şirkten korkan kardeşim, şirkten uzak kalabilmek için tutunacağın sebeplerden en büyüğü Allah'ın dinine nusret etmektir. Bu sebeplerden bir diğeri de kardeşlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine ve yasaklarına ittiba etmektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine ve yasaklarına itaat etmektir. Rabbi müstebârak ve teâlâ buyuruyor diyor ki: "Fel yahdharullezîne yuhâlifûne an emrihi en tusîbehüm fitnetun ev yusîbehüm azâbun elîm." Onun emirlerine karşı gelenler. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun emir onun emirlerine karşı gelenler. Başlarına bir musibetin gelmesinden en tusîbehüm fitnetun Kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden av yusibuhum azabun eliyim veya acı verici bir azaba düçar olmaktan kaçınsınlar sakınsınlar. Peygamberin emirlerine muhalefet edenler, onun emirlerini yerine getirmeyenler başlarına bir fitnenin gelmesinden sakınsınlar. Ve acı verici bir azaptan sakınsınlar. İmam Ahmed İbn Hanbel rahimehullah diyor ki bu ayetle ilgili ...başlarına bir fitnenin gelmesinden sakınsınlar deniyor ya... ...diyor ki... ...etedriğim el fitne... ...fitnenin ne olduğunu biliyor musun? Yani peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet ettiğin zaman... ...Allah'ın senin başına getirmekle seni tehdit ettiği fitnenin ne olduğunu biliyor musun? Diyor ki... ...el fitnetu... ...el şirk... ...fitne burada şirktir. İnsan olabilir ki... ...nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir buyruğuna karşı gelir... Onu yerine getirmez de bundan dolayı Allah onun kalbine zeyh verir, kalbine kaypaklık bir kayganlık verir ve o da bununla beraber helak olur, gider müşrik olur. Yani şirkten uzak durmak istiyorsan o eğer ondan korkuyorsan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine ve buyruklarına dikkat et. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri arasında veya yasakları arasında vücubiyet Veya istihbab ifade eden emirler olduğu gibi Tahrim veya kerahiyet ifade eden yasaklar da olabilir Ancak sen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir emir sana ulaşınca Bu emir öncelikle acaba bu emir acaba vücubiyet mi ifade ediyor Yoksa istihbab mı ifade ediyor diye düşünme Bunun peşine düşme Bir yasaklama duyduğun zaman bu yasaklama acaba Tahrime mi hamledilmeli yoksa kerahiyete mi hamledilmeli diye sorma Bu bizim salih selefimizin sahabenin meneci yöntemi değil. Bunların bilinmesi elbette gereklidir. Ancak bunu duyar duymaz sana düşen şey, eğer emir ise onu imtisale koyulmak, eğer nehi ise onu imtisale koyulup ondan kaçınmaya çalışmaktır. Sorma! Şöyle düşün, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem karşına geldi. Belki karşında o anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyeceksin. Allah'ın dışında... ...hani mümin olabilmek için... ...kendinden de anandan da çocuğundan da... ...daha çok sevdiğin, sevmen gereken peygamberin var ya... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...sana dedi ki ey Abdullah... ...ey Hasan, ey Muhammed... ...camiye girdiğin zaman... ...iki rekat namaz kılmadan oturma... ...ardından şöyle mi dersin... ...ya Resulallah bu emir, emir ama... ...sen bu emirle acaba vücubiyet mi kastediyorsun... ...yoksa istihbab mı kastediyorsun... Sana ne, bundan sonra sana ne düşer? Buna imtisal etmek düşer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem karşısına geldi. Dedi ki ey Abdullah, ey Hasan, ey Hüseyin bu müşriklere, kafirlere muhalefet et. Bak bu sakallarını bırak, bıyıklarını kısalt. Ondan sonra senin için sakallarını kesmekte ve bıyıklarını uzatmakta bir mazeret olabilir mi? Kendini böyle tasavvur et şimdi. Peygamberin geldi sana böyle söyledi. Eğer Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi gelip senin karşısına böyle söylemediyse de bu emirleri ve bu yasakları bizatihi sana söylenmiş gibi seni ilgilendiren emirler ve yasaklardır. Bunlardan neden bahsediyoruz? Şirkten korkan ve ona düşmekten endişe eden kardeşim şirkten uzak kalabilmek için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine ve yasaklarına riayet etmelisin. Eğer onun emirlerine riayet etmezsen, muhalefet edersen Bak Rabbin tebareke ve teala seni fitneyle tehdit ediyor. Ahmet İbn-i Hanbel de neyle tefsir etmiş fitneyi? Şirkle tefsir etmiş. Yani kardeşlerim şirkten korkmanın bazı semereleri olması lazım. Şirkten korkan insan böyle sadece peşinden bir amel gelmeyen, kendisini ondan uzaklaştıracak şeylere sarılmayan, ona düşecek taleplerden uzaklaştırmaya çalışmayan, kimsenin kendi içinde öyle, tir tir titremesiyle ben çok korkuyorum demesiyle olacak bir şey değil. Bunun ardından böyle, salih ameller gibi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine, yasaklarına riayet etmek gibi, Allah'ın dinine nusret ve yardım etmek gibi, Allah'a karşı takvalı olmak gibi, bazı ameller ortaya konulması lazım. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَكُمْ Eğer Allah'tan korkarsanız... ...takvalı olursanız Allah ne yapar size? Bir furkan... ...hak ile batılı ayırt edebilecek bir... ...ölçü verir. Bununla tefrik edersiniz. Ha, bu şirk bu tevhid dersiniz. Allah'tan sakınma ile olur. Şirkten korkmak... ...bu semeleleri ortaya çıkartması lazım. Peşinden bunlar gelmesi lazım. Kişiyi bu amellere... ...itmesi lazım. Ancak bu amellere yerine getirmek için... Bu sebeplere temessük edebilmek için insanın önce ne yapması lazım? Bu şirkten korkması lazım. Korkması için de onun tehlikesini ve hatarını bilmesi lazım. İşte müellif rahimehullah bu babta bunlardan bahsedecek. Diyor ki: "Babun el-havf min şirk Şirkten korkmak babı." Ve kavlullahü azze ve celle. Allahu azze ve celle'nin şu buyruğu: İmam rahimehullah'ın zikrettiği ayet-i kerime, birinci ayet-i kerime. Allah tebara ve Teala'nın şu buyruğu: İnne Allah la yaghfiru en yushrak bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ve yaghfiru ma dun limen yaşa. Ve bunun dışındaki günahları bundan daha az derecede olan günahları kullarından dilediği kimse için bağışlar. Allah Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Kendi nefsine rahmeti yazdığı halde. Kendi nefsine rahmeti yazdığı halde. Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, şirkin duğununda olan yani onun alt mertebesinde, onun alt seviyesinde olan günahları ise kullarından dilediği kimse için bağışlar. Dilediğine bağışlar. Şirkin dışındaki bütün günahlar ehliyet şirkin ve küfrün dışındaki bütün günahlar ehli sünnet ve cemaat akidesine göre ehli sünnet ve cemaat imamların icmasıyla Allah tebaraka ve Teala'nın meşiyeti dilemesi altındadır. Ve yaghfiru ma dun limen işte bu demek. Allah'ın dilemesi altındadır. Allah bunları dilerse bağışlar. Dilediği kimseden bunları bağışlar. Peki bağışlamayı dilemediği kimseler? Allah yani dilerse bağışlar, dilerse bağışlamaz. Diyelim bağışlamadı. Bağışlamadığı takdirde yine ehli sünnet vel cemaatin icmasıyla şirkin ve küfrün dışındaki onların duğnundaki günahlar Allah bağışlamadığı takdirde bile sahibini cehennemde ebedi olarak bırakmazlar. Haricilerin ve mutezilerin hirafına. Anladık mı arkadaşım? Allah şirkin dışındaki günahlara dilediğinden bağışlar. Bağışlaması onun neyine bağlı? Dilemesine bağlı. Peki ya dilemezse? Dilemezse yine bu günahlar sahibine cehennemde ebedi olarak bırakmazlar. Eğer sahibinde küfür ve şirk yok ise, eğer tevhid ehli bir kimse ise. Ancak Allah tebareke ve teala şirki bağışlamaz. Kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Nefsine rahmeti yazdığı halde Allah tabara ve böljä böyle söylüyor, böyle tehdit ediyor. Şirk on masenna şirk baislammas. Pekisun alla diejeis, rabbi mistabara kevetala, ki in urdiurkiin Allah, ja se firo Allah, bütün günahları bağışlar. baislar. Sirpeggi, nahla, dan birgi, nahter. Allah, siki, bağışlar. Değil mi? Allah tabara kevetala, diurki, ya kul, ibadi, Zulmetmiş, kendileri hakkında haddi aşmış, sınır aşmış, yani günaha dalmış, batmış kullar. La etaknatu umir <gülüyor> rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yafiruz zonu be cemia, Allah bütün günahları bağışlar. Burada burada deniliyor ki Allah şirki bağışlamaz. Burada deniliyor ki Allah bütün günahları bağışlar. Allah şirki bağışlamaz, bunun dışındaki günahları dediği kimseden bağışlar. Yani bunlardan tövbe etmeyen kimse için. Anladık mı arkadaşlar? Allah şirki bağışlamaz ve bunun dışındaki günahları dilediğinden bağışlar. Yani bunlardan tövbe etmeden ölen kimse için. Allah bütün günahları bağışlar. Yani tövbe eden kimse için. Anladık mı arkadaşlar? Tövbe eden kimse için Allah bir kimse şirk koşsa sonra ölmeden bundan tövbe etse Allah bağışlar mı? Evet Allah bağışlar. Yani Allah bütün günahları bağışlar, ayeti kerimesi, tövbe kaydı ile. Tövbe ile kayıtlı. Tövbe ederse ölmeden önce, bundan pişmanlık duyar dönerse, Allah'ın bağışlamayacağı bir günah yoktur. Ama bundan tövbe etmeye muvaffak olamadan, tövbe etme fırsatı bulamadan ölürse, Allah şirki asla bağışlamaz, asla affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediğinden affedebilir. Tövbe etmeden ölse bile. Affetmedikleri, affetmedikleri bundan dolayı cehennemde ebedi olarak kalmazlar. Bu ayeti kerime kardeşlerim. Çokça tekrar ediyoruz. Daha çokça tekrar etmemiz lazım. Bizim şirkten korkmamıza sebep olacak. Ve bunun ardından gelecek o diğer semereleri işlememize sebep olacak. Bunun sebep olmaya yeterli, çok açık vaadı Allah Subhanahu ve teala'nın şirkin tehlikesini Açık bir surette beyan ettiği bir ayet kere. Allah şirki affetmez, dışındakileri affeder. Şirkin dışındakileri aklına bir getir. Küfür ve şirkin dışındaki bütün büyük günahları bir düşün. Allah bunları dilediği kimseden affedebilir. Affetmeyi dilemese bu günahlar onu cehennemde ebedi olarak tutmazlar. Adam öldür Allah bunu affedebilir. Zinaet Allah bunu affedebilir. İçki iç Allah bunu affedebilir. Tövbe etmeden Savaştan kaç, Allah bunu affedebilir. Namuslu kadınlara iftira et, Allah bunu affedebilir. Bu günahları hafife almak için söylemiyoruz. Öbürünün büyüklüğünü ifade etmek için söylüyoruz. Hatta belki böyle zina etmek, içki içmek, adam öldürmek deyince belki bunlar çokça işlendiği için bizim böyle tüylerimizi diken diken etmiyor bu günahlar. Böyle tüylerimizi diken diken edecek günahlardan bahsedelim. Hatırınıza bunları getirin. Belki münasip olmayacak ama hatırda kalır, akılda kalır diye söyleyeceğim. Allah zina etmesi zina etmesini yapabilir, affedebilir. Allah bir kişinin mahremleriyle zina etmesini affeder mi? Ne demek yani mahremleriyle? Annesiyle kız kardeşiyle. Bunlarla zina etmesi estağfurullah diyor bak oradan birisi tüyleri diken diken oldu. Allah bunu affedebilir mi? Affedebilir. Allah bir kimsenin mahremleriyle Kabe'de zina etmesini affedebilir mi? Yok o kadar da değil. Affedebilir mi? Bunu da affedebilir. O anda oruçta da olsa affedebilir mi? Evet bunu da affedebilir. Yani katmerli katmerli. katmerli, katmerli. Ne kadar bu işin gal yani galiz hale gelse bütün bunlar hepsi nedir? Şirkin duğununda olan günahlar. Bak şimdi daraldı bunlardan bahsederken. Şirk Allah bütün bunları affedebilir. Diyelim affetmedi. Bütün bu sayılan günahların hiçbirisi eğer sahibi müminse onu cehennemde ebedi yan bırakmaz. O mutlaka onun imanı, tevhidi günlerden bir gün onu o ateşten kurtarır. Ama bir kimse Allah'a ortak koşuyorsa, Allah'a olan ibadetinde bir başkasını ona ortak ediyorsa ve bundan tövbe etmeden, bundan dönmeden ölmüş ise Bu kimsenin affedilme ihtimali var mıdır? Hayır yoktur. Allah'ın bu buyruğuna göre. Affedilme ihtimali yoktur. Başka bir kötülüğü olmasa, başka bir günah işlemese, evet başka bir günah işlemese Allah'a ibadet ediyor olsa, fakirlere yardım ediyor olsa, anne babasına akrabalara iyilik ediyor olsa, yetimi, dulu, öksüzü gözetiyor olsa, evet bütün bunları yapıyor da olsa. Namaz kılıyor olsa, oruç tutuyor olsa, la ilahe illallah diyor olsa, kendisini Müslüman sayıyor olsa, evet kendisini Müslüman sayıyor da olsa. Allah'a şirk koşarak ölen kimseyi Allah affetmez. Allah affetmediği zaman bunun işlediği, irtikap ettiği bu cürmün günlerden bir gün cezasının bitme ihtimali de yoktur. Ebediyen. Ebediyen cehennemden çıkamaz. Ebediyen ne demek yani? Ebediyen kaç sene ebediyen? 100 bin, 100 milyon, yüz milyar kaç sene? Sonu yok. Ebediyen, ev sonu yok. Ebediyen cehennemden çıkamaz. Hiçbir yardımcısı yoktur. İnnehu men yuşrik billahi fakad harramallahu aleyhi'l cennet. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram eder. Cennet haram, giremez. Ve nar onun döneceği yer, varacağı yer zorunlu menzili ateştir. O malı ansar. Zalimler için yani müşrikler için bir yardımcı da yok. Kimse de ona yardım edemez. Allah'ın dışında yalvardığı, yakardığı, ümidini bağladığı bütün ilahlar da bir araya toplansa ona yardım edemezler. Malını, mülkünü, hatta bu bütün dünyanın malı, mülkü olsa bunları infak etse fidye olarak verse onu ateşten kurtaramazlar. Ateşten çıkaramazlar. Şirk koşarak geldiği zaman. Yaptığı bunca salih ameli vardı. Bir sürü amel yaptı. İyi insan oldu, ahlaklı insan oldu. insanların faydasına ameller yaptı. Annesine babasına iyilik etti, sadaka verdi. Namaz kıldı, oruç tuttu. Günde bin defa, beş bin defa la ilahe illallah zikrini söyledi. E bu ameller karşılıksız mı kalacak? Evet. Allah tebareke ve teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zatında ona ve ondan önce bütün peygamberlere yaptığı gibi bizi şöyle tehdit ediyor. Wa laqad uhuhiye ilayke wa ilallediin amin kablike sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Le in ashrak dele eğer şirk koşarsan amellerin boşa gider. Yaptığın bütün amellerin boşa gider. Wa la tekunen Ve hüsrana uğramış, zarara ziyana uğramışlardan olursun. Öyleyse ne yap? Belillahe <Sessizlik> fa'bud. Öyleyse sadece Allah'a ibadet et. Bak ne diyor Allah? Allah bütün peygamberlere böyle vahyetmiş. Peygamberimize de böyle söylemiş. Eğer Allah'a şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. Bütün amellerin boşa gider. Şirk koşan kimsenin kardeşlerim, Allah'a şirk koşan kimsenin, Allah'ın katında kendisine fayda edecek zerre kadar salih ameli yoktur. Zerre kadar salih ameli yoktur. Çünkü ne olur hepsi? Boşa gider. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِمْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاً مَنْسُورًا Onların yaptıkları bütün amellere takdim ettikleri ortaya koydukları bütün amellere varırız gideriz bu amelleri bir araya toplarız sonra ne yaparız onları? هَبَاً مَنْسُورًا Heba olur bu ameller. Türkçe'de böyle söylüyoruz ya. Toz toprak gibi böyle toz bulutu gibi savrulur giderler. Şirk koşan kimsenin zerre kadar salih ameli yok. Yani salih amelin kabul edilmesinin şartı ne? Tevhid. Allah tebareke ve teala buyuruyor, diyor ki فَجِتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجِتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ Pisliklerden olan putlardan, pislik olan putlardan ve kavluzzur, yalan sözden, yalancı şahitlikten içtinaf edin. Pisliklerden olan putlardan içtinaf edin. Ve yalan sözden, yalancı şahitlikten de içtinaf edin. Kavluzzur, kavluzzur, yalan yere şahitlik yapmak demek. Yalan yere şahitlik yapmaktan. Burada yalancı şahitliğin yaran, yalan yere... Şahitlik yapmanın ne kadar büyük bir günah olduğu saderinde bu ayet gerimeyi ediyorlar. Ancak seleften bazıları, müfessirlerden bazıları onların başında müfessirlerin imamı İbni Celilettaberi Allah bu ayetin tefsirinde pisliklerden olan şirk, putlardan kaçının ve yalan sözden kaçının derken bu yalan sözün kavlu zuhurun tefsirine ne diyor biliyor musunuz? Kavlu şirk, şirk sözünden kaçının, pisliklerden olan putlardan ve şirk sözünden kaçının. Huna fa'a lillahi gayra müşrikînen Allah'a hanifler olarak. Hiçbir şeye ona ortak koşmayan kimseler olarak. Bu pis put pisliklerinden ve şirk sözünden uzak durun, kaçının. Ondan sonra Allah ve Teala, şirk koşan bir kimsenin meselini zikrediyor. Allah bu meseleleri bize anlamamıza nasip etsin. Bunları fehmetmeyi nasip etsin. Zor fehmetemiyoruz. Aklımız bas, kafamız basmıyor. Yani düz söylenince anlıyoruz. Bak demin Allah şirki affetmez, dışındakileri affeder, anlaşılıyor. Biz anlıyoruz. Şirk koşan Allah cenneti haram etti, anlıyoruz. Bak Allah burada bir misal veriyor, şirk koşan kimse hakkında. Müfessirler açıklamışlar kısa cümlelerle ama üzerinde uzun uzun düşünmemiz lazım. Ben de düşüneceğim inşallah, siz de düşünün. Allah diyor ki, innehu, bu ayetin devamında. Hunefâ elillahi gayra müşriki Hanifler olarak ve Allah hiçbir şeye ortak koşmayanlar olarak böyle yapın. Sonra diyor ki innehu men yushrik billah innehu men yushrik billah ve men yushrik billah kim Allah'a şirk koşarsa fe harra sema sanki gökten düşmüş gibidir fe tehtafuhu tayru ve bir kuşun kaptığı kimse gibidir kim Allah'a şirk koşarsa semadan düşen Ve bir kuşun kaptığı kimse gibidir. Sanki semadan düşmüş ve bir kuş onu kapmış. اَوْ تَهْو۪ي بِهِ fi ف۪ي مَكَانٍ Veya yağmurların alıp kendisini uzak bir yere savurduğu kimse gibidir. Allah bir mesel veriyor dinleyelim. Diyor ki Rabbimiz Tefâ Rekir Kim Allah'a şirk koşarsa sanki gökten düşen ve bir kuşun kendini kaptığı. Veya rüzgarların kendisini uzak bir yere savurduğu kimse gibidir. Müfessirler diyor ki yani şirk koşan kimsenin haktan, hidayetten olan uzaklığını beyan etmek, ifade etmek için Allah bu mesele verdi. Ve onun her halükarda helak olacağını beyan etmek için. Çünkü gökten düşüyor, bu zaten bir helak. Kuş kaptı onu, bir helak. Veya rüzgar aldı onu, uzak bir yere savurdu, bu bir helak. Her halükarda diyorlar ki Allah bu ayeti kerimeyi, bu meseleyi şirk koşan kimsenin haktan uzaklığına ve onun helakına işaret olarak, delalet olarak zikrediyor. Rabbimiz tebareke ve teala buradaki anlamamız gereken şeyi anlamayı bize nasip etsin. Allah tebareke ve teala şirk koşulmasını affetmez, bunun dışındaki günahları affeder. Peki neden? Bu yer saydığımız günahlar o kadar galiz, o kadar iğrenç Tüylerimizi diken diken ediyor olmasına rağmen Allah bunları affedebiliyor da şirki neden affetmiyor? Çünkü şirk kardeşlerim Allah Tebareke ve Teala'ya karşı işlenilmiş en büyük cürümdür. Şirk koşmak. Çünkü şirk koşmak Allah Tebareke ve Teala'nın mahlukatı halk etmesinin insanları ve cinleri yaratmasının yaratılış gayesini aksine tersine çevirmektir. Bütün bu mevcudatın ...var olmasının zıttına yapılan bir şey. Bütün bu mevcuda tevhid için var oldu. Şirkine, Şirk bunu işi... ...tam tersine, tam aksiye çevirmek. O yüzden Allah Tebareke ve Teala affetmez. Allah şirke affetmez çünkü şirk nankörlüğün en büyük, Allah katındaki en... ...sevilmeyen... ...kendisine en çok buğz edilen... ...Allah'ın en çok öfkelendiği günahlardan bir tanesi nankörlük. Kullara karşı yapıldığı zaman bile... Şirkten ankörlüğün en büyüğü. Allah sana iki ikram etti. Allah seni rızıklarıyla terbiye etti, yarattı, büyüttü. Nimetler verdi. Sonra sen bu nimetler karşısında sadece Allah'a şükretmesen bu ne kadar büyük bir nankörlük olur? Bu kadar nimete karşı teşekkür etmemek bu çok büyük bir nankörlük olur. Bir de düşünün. Bu kadar bir nimete karşı nankörlük et, teşekkür etmeyerek bu bir şey Teşekkür etmemeyle beraber bir bir de git, sana nimetleri o verdiği halde, seni o yarattığı halde, sabah akşam alemin yaratılmasından beri, sana ve dünyaya insanlara ikram ettiği halde, sen git bir başkasına teşekkür et. Yani bu nimetlere teşekkür etmemek başlı başına nankörlüğe yeter değil mi? Sen bir de bunu teşekkür etme, sana o versin, gir, git sen başkasına teşekkür et. O yaratsın, git başkasına ibadet et. Bunların körlüğünün en büyüğü olduğu için Allah Tebareke ve Teala bunu affetmez. Allah şirki affetmez. Çünkü şirk kardeşlerim. Çünkü şirk mahluku halika benzetmektir. Mahluku halika benzetmektir. Yaratılmış olan, aciz olan, zayıf olan bir kulu her yönden mutlak kemale sahip olan Allah Tebareke ve Teala'ya benzetmektir. Sen Allah'ın dışında başka birisine yalvardığın zaman ...ona sığındığın zaman... ...onun önünde aciziyetini gösterdiğin zaman... ...onu yardıma çağırdığın zaman... ...uzaklarda seni işitmeyen... ...ölmüş, duymaz, yetişemez... ...Allah'tan başkasının gücün yetmeyeceği bir şeyde... ...onu ona çağırdığın zaman... ...sanki Allah Tebareke ve Teala'nın... ...evsafını ona veriyor... ...onu Allah'a benzetmiş oluyoruz, ...mahluku Halika benzetmiş oluyor... ...uzaklarda birisine yalvardığın, çağırdığın zaman... Onu Allah Tebaraka ve Teala'nın her şeyi işiten olduğuna benzetmiş oluyoruz. Her şeyi gören olduğuna benzetmiş oluyoruz. Ona itimad ettiğin, ona tevekkül ettiğin zaman onu fayda ve zarar elinde bulunduran Allah Tebaraka ve Teala'ya benzetmiş oluyoruz. Yani mahluku khalığa benzetmiş oluyoruz. Allah şirki affetmez. Çünkü şirkte mahluku khalığa benzetme olduğu gibi khalığı da mahluka benzetme var. Yani kulları Allah'a benzetme bu bu yönden. Bir de öbür yönden ne var? Allah'ı kullara benzetme var bunun içerisinde. Bu iki benzetme de benzetmelerin en çirkini. Çünkü bir tarafta her yönden eksik olan, her yönden muhtaç ve zayıf olan mahluk var. Bir bir tarafta da her yönden kamil olan, her yönden münezzeh olan, bütün noksanlıklardan uzak olan Allah ve Teala. Bu ikisi arasındaki benzetme, benzetmelerinin çirkini olmaz mı? Mahluku Halık'a benzettin. Bir de ne yapıyor? Halık'ı da mahluka benzetiyor. Allah Tebareke ve Teala dışında başka ilahlara velilere yalvarıyor, dua ediyor. Sonra sorulduğu zaman diyor ki sen dünyada bir büyüğün önüne çıktığın zaman bir belediye başkanının huzuruna gittiğin zaman araya aracılar sokmuyor musun? Ne yapıyor böyle diyerek? Halık'ı Allah Tebareke ve Teala'yı arada aracılar olmadan senin halinden haberdar o Olmayan, bu dünyadaki kimselere, mahluklara benzetiyor. Aracılar olmadan senin sana yardım etmeyecek. Aracılar olmadan, cimrilik eden, vermeyen, eli açık değil, kapalı. Aracılardan korktuğu, çekindiği için sana veren, sana yardım eden. Veya aracılardan umduğu için sana veren, sana yardım eden bu mahlukata benzetiyor Halık'ın. Bu iki benzetme de benzetmelerin en büyüğü olduğu için Allah Tebareke ve Teala şirki affetmez. Ve Allah şirki affetmez kardeşlerim. Alimlerin zikrettiği bir vecihte şu. Çünkü şirkte kulun şehveti yoktur. Şirkte kulun nefsinin, hazlının bir payı, bir tadı, lezzeti yoktur. Diğer bütün günahların hepsinde bir şehvet var. Kul bunları Allah Tebareke ve Teala'nın onun fıtratına koyduğu bir şehvetle işler. Zinada şehvet var, içki içmekte şehvet var, faiz yemekte şehvet var, adam öldürmede şehvet var. Bunların hepsinde nefsin bir payı, bir çıkarı var. Ama şirkte hiçbir şehvet yok, hiçbir lezzet yok. Sadece mahza Allah Tebareke ve Teala'ya inat etmek. Ona nankörlük etmek. Bundan bir tat da alamazsın yani sen fıtri olarak. Zinayet bundan, seni zinaya sevk edecek bir fıtriyi. Etkenin var, bir, bir fıtraya amel var. İçkiye yöneltecek, adam öldürmeye yöneltecek insanın tabiatına göre. Kimisi buna meyilli, kimisi buna meyilli. Gadabun, öfken, şiddet, bunlar şiddetliyse bu seni ne yapar? Zulmetmeye, adam öldürmeye götürür. Şehvetin kuvvetliyse bu seni zinaya kadınlara götürür. Yani bunların hepsine götürecek seni bir nefsi bir etken var. Ama seni alemlerin Rabbine ortak koşturacak Allah senin içine böyle bir etken mi koydu? Fıtratında bunu mu koydu? Hayır. Sen ne yaptın? Fıtratını tam tersine çevirdin. Allah senin fıtratına tek bir Rabb'e ibadet etmeyi yazdı. Yani bunda nefsin de bir lezzeti, nefsin de bir şehveti yok. İşte bundan dolayı Allah Tebareke ve Teala kendisine şirk koşulmasını affetmez. Onun dışındaki günahları affeder. Bu ayet yeterli olmalı değil mi bizim şirkten korkmamız için? Yeterli olmalı. Ardından diyor ki İmam Rahimahullah. Ve khalilu aleyhisselam. Ve khalil aleyhisselam. Yani İbrahim. Aleyhisselam diyor ki. Ve cenubni ve beniyye en na'budel asnam. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. İbrahim aleyhisselatu vesselam. El khalil. İbrahim Aleyhissalatü Vesselam'ın lakabı. El-Khalil. Çünkü Allah Ibrahim'i edindi? Halil edindi, dost edindi. Allah İbrahim'i dost edindi. Allah Tebarek ve Teala İbrahimi dost edindiği gibi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'i de dost edindi. O yüzden bu münasebette şunun söylenilmesi lazım. İbrahim Allah'ın Halilidir. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem Habibidir demek doğru değil. İbrahim Halilullah'tır, Muhammed Habibullah'tır Sallallahu Aleyhi Demek doğru. Değil. Çünkü Habib olmak Halil olmanın altında bir mertebedir. Çünkü Hullet, çünkü Halillik muhabbetin, sevginin en üst en üst mertebesidir. Allah Teala ve Teala İbrahim'i Halil edindiği gibi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i de Halil edindi. O da Halilullah'tır. O da Halilullah'tır. Diyor ki İbrahim Halil. Kim bu İbrahim Halil? Bunun esnafını çok duydunuz bu mecliste. Bir önceki derste değil mi? Tevhidi tahkik etme ile alakalı Allah Tebareke ve Teala bu Halil İbrahim'in bazı evsafından bahsetti. Bahsettiğimiz bu İbrahim Halil Haniflerin imamı Tevhidi tahkik edenlerin imamı Allah Tebareke ve Teala oğlunu kes dedi, imtisal etti oğlunu kesmeye. Putları kendi elleriyle kırdı Allah Tebareke ve Teala'nın takdiriyle nice eziyetlere, nice şeylere maruz kaldı. Haniflerin imamı, imamı. Bu, bu Halil aleyhisselam'dan Allah bize bir söz aktarıyor. Diyor ki İbrahim وَجِنُبْنِي وَبَنِيَّ en نَعْبُدَ Asnam. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. İctinab ettir. Ben ve çocuklarım biz bir canipte olalım, bir tarafta olalım putlara ibadet etmek de başka bir tarafta olsun. Haniflerin imamı Tevhid ehlinin imamı. Önceki ayet, meclisteki ayeti hatırlayın. İbrahim ne? Tek başına bir imam. Allah'a itaatte de devamlı. Hanif. Ve müşriklerden olmayan bu İbrahim bak ne diyor. Beni ve çocuklarımı bir tarafta tut. Putlara ibadet etmeyi başka bir tarafta tut. İbrahim'in böyle dua etmesinin sebebi, işte bu vabda anlatılmaya çalışan şirkten, Endişe duymasını, şirkten olan korkusunun büyüklüğünden, azametinden dolayı. Çünkü İbrahim biliyor ki aleyhissalatü vesselam kendisini tevhide ulaştıran, tevhide kavuşturan şey, Allah tebareke ve teala'nın tevfikinden başkası değildir. Böyle olduğu için onu şirkten uzak tutacak şey de kendi havli ve kuvveti değil, sadece Allah'ın onu muhafaza etmesidir. Şirkten uzak durmak için de kime yalvarıyor? Allah'a yalvarıyor. Beni ve çocuklarıma Şirkten uzak tut demiyor ha. Bak böyle dese, biraz şey şirkten uzak tut dese, yani şirk var, yani insan farkında olmadan, bilmeden, içinde şüphe olan, içinde şirk ehlinin bazı şüpheleriyle süslediği, bazı rivayetler getirdiği böyle bir mesele değil. Şirkten uzak tut değil. Diyor ki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam, putlara tapmaktan uzak tut. Put, asnağım arkadaşlar, sanem kelimesinin çoğulu. Sanem, putlar arasında bir canlı suretinde oyulmuş şey demek, oyulmuş put yani böyle kabir, türbe, kubbe bunlar gibi değil Va açık, bariz, ağzı, gözü, burnu olan bir suret yapılmış Samen buna deniliyor İbrahim'in dua ettiği şey bu diyor ki beni ve çocuklarımı puta tapmaktan uzak tut İbrahim ne için de şey ediyor kendi ve çocukları için ciddi şirkten mi içinde şüphe olan şirkten mi karıştıracağı, anlayamayacağı insanların çoğuna gizli kalmış değil. Şirk koşmak deyince alim, cahil, avam, herkesin aklına gelen ilk suret. Ne o? Puta tapmak. Yani heykelin karşısında geçip onu tapmak. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Sonra talil ediyor İbrahim. Bunun gerekçesini söylüyor. Diyor ki Rabbi hunne neketi Ey Rabbim! Onlar insanlardan çoğunu saptırdılar. Endişesi bu yüzden. İnsanların, çoğu bunda, i̇nsanların çoğunu saptırdılar. O putlar insanların çoğunu saptırdı. Onlara ibadet edenler, onların kulları insanların çoğunu saptırdılar. Hüccet diye, delil diye tutundukları şüphelerle insanları saptırdılar. Allah'a yakınlaştırmak şüphesiyle insanları saptırdı, bunlara taptırdılar. Şefaat ümit ederek, bunlar Allah'ın dostlarıdır diyerek insanları saptırdılar, çoğunu saptırdılar. Rabbim, onlar insanların çoğunu saptırdılar. İşte vasfı bu olan İbrahim Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsi adına ve çocukları adına şirkten böyle endişe ediyor böyle korkuyor. İbrahim etteymi denilen bir seleften bu ayetin tefsirinde diyor ki İbrahim böyle söyledikten sonra İbrahim'in ardından kendi adına beladan kim emin olabilir? Bela dediğine yani burada? Şirk ayağının kayması. İbrahim'den sonra kim kendisi adına emni emniyet duyabilir? Kim şirke karşı güven duyabilir? Kim duyabilir biliyor musun? Münafık duyabilir. Müşrik duyabilir. Şirkin ne olduğunu bilmeyen adam kendisi hakkında beladan emin olur. Ben şirk koşmayacağım zanneder. Emin olur. Biz artık La ilahe illallah dedik. Bak böyle söylüyor vallahi. Günde bi bi bin defa, beş bin defa La ilahe illallah virzine devam eden bir adam nasıl şirk koşabilir? Kendi adına ne oldu beladan? Emin oldu. Beladan emin oldu. Neden? Tevhidi bilmediği için, şirki bilmediği için, ondan korkmadığı için, onun içinde vuku bulduğu halde bak ondan emin olmaya devam ediyor. İbrahim'den sonra şirkten işte müşrikten başkası emin olmaz. İbrahim aleyhissalatü böyle söylüyordu. Onun çocuklarından, ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi de, ve sellem de nebiilerin ve resullerinin en faziletlisi en eftali, O da kendisi adına kalbinin kaymasından endişe ediyordu. Kulun Rabbi'ne en yakın olduğu yerde secdede ya mukallebel kulup sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evren çeviren kalbimi dinin üzerinde sabit kılıyoruz. Allah'ın dini nedir? Allah'ın dini tevhiddir. Kalbin ondan kayacağı yer neresi olur? Şirk olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de kendi adına şirkten endişe ediyordu. Babası İbrahim aleyhisselatu Vesselam da şirkten endişe ediyordu. Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? Onlar böyleyse bizim şirke karşı tir tir titrememiz lazım. Ona götürecek yollardan uzak durmamız lazım. Bizi onun aksi olan tevhitte sebat ettirecek sebeplere sıkı sıkı tutunmamız lazım. Tevhidin ve şirkin ne olduğunu öğrenmek, öğretmek ve öğrenmeye ve öğretmeye nusret etmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Umulur ki Rabbimiz bize rahmet eder de Ayaklarımızı kalplerimizi Sabit kılar Hidayet verdikten sonra bizleri Saptırmaz İbrahim aleyhissalatu vesselamında Nebi sallallahu aleyhi ve selleminde Şirkten endişe Duyarak ondan uzaklaşmak için Ondan emin olmak için yaptıkları şey kardeşlerim Allah tebareke ve tealaya Yalvarmaktır Bizim üzerimize düşen de Öncelikli olarak Allah tebareke ve tealaya Yalvarmak olmalı Bu bahiste bir iki nasıl daha kaldı? Onlardan inşallah önümüzdeki mecliste okuyalım. Rabbimiz Tebareke ve Teala şirkin tehlikesini fark etmemi fark etmeyi bize nasip etsin. Ondan korkmak ve bu korku ardından bu korkunun semeresini de ortaya koymayı bize nasip etsin. Hakkınız helal edin. Hava sıcak. Allah Tebareke ve Teala bu sıcak akşamda bu mecliste katlandığınız bu sıcaklığı, bu terlemenizi Aha, ateşin sıcaklığına karşı inşallah aranızda aramızda bir perde yapsın. Sulhanna kellohu mua vihamdik, la illa